Neyzen başısı, rahmeti emin Dede'nin tasfinden geçmiştir. Şimdi bildiği süren naptır nataları var mıdır? Uyuyamış bunlara. Bu e, emin dedenin neyzen başı, emin dedenin tasfinden geçmiş olan naptır. Em doğru naptır. O öbürlerden farklı olarak mahur olsa kadar olmuş. Emik üzere mahur olarak amir Deme hocam dalardan, Hı. Işte, Hı. Arası, içeride, Hı. Hı. Şey var, Allah'ın en iyisi, Allah'ın içi çerler var. Şöyle bir de kaybettik. İzmir'de, İzmir, Hı. İzmir tabustan, Ahmet var, Ahmet onun, onun babasıdır. Efendim, ee, o, biraz, rast asım yapacağın meyzendir. Rast asım Mahur'dan başlar, Mahur böyle bir dik bir makamdır, rast. Neyse, olmuş mu olmuş meyveler hakim bir makamdı o zaman e, mahudan başladı rast biraz rast olunuyorlar yetiştirildi daha geri tuttu artık bu da bu da bu delik dağıtımlarına rastan başka çok başka fakat mahuta mahuta kalabili insan da böyle subayı bir, bir, bir, bir Birini atmak, şeyi birileri öyle, çok da güzel bir şey. Daha nasıl birinci ve dördüncü şeyler bantta okunuyor. Biz üçüncü ben de şey. İkinci bant çok şeyli makamla makamla geçmiş orta e, okumas. Buyurun.